Peygamber Efendimiz'in Medine yolculuğunda kalmış idik Fatih abi. İki cehal serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatı saadetini üç ayrı kelimeyle özetlenmek isteseler, özete girmez belki ama eğer tarihi açıdan incelemek istiyorsak veladet, bi'iset, hicret ve rühret olarak dört kısma ayırabiliriz. Yani velâdet-i Velâdet-i ne demek? Doğumları. Doğuş sırrı. Doğum sırrı. Doğumdan evvelki olan Nuru Muhammed'in yaratılması. Ve isete kadar nübüvetin isharına kadar geçmiş olan o süre. veladet. Bir Nübüvvet-i Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Nebilik ve Resullükle tebliğle emrolundukları daha doğrusu tebliğ vazifesini yapmak üzere izni hakkın zuhuru bir iset bir isetin içerisinde öyle bir merhale var ki bu hem siyere hem tefsire hem hadisi şeriflere ibadete taata ukubata her türlü safhaya işaret ediyor nedir o hicret hicret bu kadar önemli midir önemlidir bak Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bile Mekki ve Medeni olarak ayırıyorsunuz. Tazim ederken veya tarif ederken bu sure Mekki'dir, bu sure Medeni'dir. Neden? Onun Mekki ve Medeni oluşu, o ayetlerin açıklanmasından ahkamının çıkmasından şartların belirlenmesine vesaire vesaire birçok şeye bizlere hitap ediyor, ulaştırıyor. Demek ki bir isetten sonra önemli bir merhaba var ki, yani bir dönüm noktası var ki tarihi, e, asıl saadet tarihi içerisinde, ona hicret denebilir. Bu illa böyledir demiyorum, bu bir tasnif şeklidir. Eyvallah. Peki dördüncüsü nedir? Rihlet. Rihlet nedir? İki cihan serveri, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefat hadiseleri büyük velilere, nebilere ve iki cihan serveri Efendimiz'e göçtükleri zaman rihlet deniyor. Rihlet, bir kişinin bir menzilde maşukuna gitmek için beklediği en son an ve oradan vuslata geçtiği merhale. Rihlet deniyor ona. Şimdi ben ölsem bunu rihlet denir mi denmez. Neden? İnsanın rihlet sahibi vefat ettiğinde efendim bir mevt hal zuhur ettiğinde, nefsi ölümü tattığında Allah Teala'ya aşina olması yetmez. Sadece aşina olmayacak. Allah Teala'yı bildiği aşina olduğu gibi Allah Teala'ya yakın olacak. Yakınlık peydah edecek. Veya aşinalığı ilmel yakın olmayacak. Bir şeyi bilmem bilirsiniz, aşinasınızdır. Şunu biliyor musun? E aşinayım yani hiç bilmediğim mevzu değil dersin. Bir de onu görmek faslı vardır. En azından görecek. Çünkü biz eşhedü diyoruz. Eşhedü şehadet ederim sözü gördüğü şeydir insanın. İnsan bu dünyada muhakkak surette görmeyi tahsil etmeli. Veya tahsil ettiğini görmeli. İşte böyle insanlar göçtüğünde ona rıhlet deniyor. Rıhleti peygamberi Peygamber Efendimizin rıhleti Sadece rihlet hadisesi nasıl gazet edildi nasıl definildi son nefesindeki hali falan gibi anlatımlar var ya bu değil. Rihlet sadece bunu almıyor içine. Neyi alıyor? Rihletin nebi diye bir mevzu işlendiğinde aynı zamanda şunu da işlemeniz gerekiyor. Şu anda konuştuğumuz şu safhaya kadar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin üzerimizdeki hakkı o muazzam medeniyetin gelişimi. Hepsi rühlet cümlesinde. Fakat uzatıyorum sözü farkındayım ama Estağfurullah. gerek bir isetin, gerek veladetin ve gerekse rühletin üst zirve noktası yani öyle bir nokta ki o noktadan sonra rühletinin zaten en güzel şekilde olacağının belli olduğu nokta hicrettir. Hicret. Hicret öyle bir merhaledir ve hala sıkılmayarak bizi dinleyenler varsa şu cümleleri kurarken bendeniz dikkatlerinizi çekelim. Miraç hadisesinden sonra hicret suhur etmiştir. Çok önemlidir bu. Yabana atılacak bir şey değildir. Tesadüfi asla değildir. Allah Teala'nın Mekke'de inen ayetlerinin tesadüfen orada bir kısmının indiğini, Medine'de inen ayetlerin de Tesadüfen yani Mekke'de de olsa olurdu, Medine'de de olsa olurdu diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. İsra yani Mi'eraç hadisesinin Mekke'de zuhuru ve bundan sonra hicret etmesi aşıklara, ariflere arz olunur. Lütfen üzerinde düşünsünler. Bu kadar aydır, bu kadar gündür muhabbet bağını dinleyen kardeşlerimize de önemli bir şey açar bu söylediğim söz. İnşallah. Hani bazen işimize bizim yaramasa da bunu değerlendirebilecek güzel dimağlar uyanık kalplere söylemek icap ediyor bazı sözleri. Miraçtan sonradır hicret. Önemli mesele o. Miraçtan sonradır. İşte o miracın tahakkuku. Miracın tahakkukundan sonra hicret. Ve hicretin zuhuruna şahit olan ilk Müslümanlar. Medine'deki ilk Müslümanlar, Ensar, böyle bir peygamber zişanı bağrına basmak için sabırsızlanıyorlar. İki can serveri efendimize ne yapıyordu? Daha hızlıca Medine'ye doğru hareket etmişlerdi. Şimdi bu bekleyiş üzerine, bu anlattığım şeyler üzerine bir daha bir hicrete kafa yoralım, gönlümüzü bağlayalım, rabıta eğleyelim ve biraz da satırlardan şöyle ilham alalım. Medine'li Müslümanlar Resul-i Kibriya Efendimizin Mekke'den Medine'ye gelmek üzere yola çıktığını duymuşlardı. Bunun için her gün sabah namazından sonra Harrem mevkine çıkarak öğle sıcağı basıncaya kadar yolunu heyecan ve sabırsızlıkla beklerlerdi. Yine bir gün Teşrif-i uzun uzun beklemişler, gelmediğini ve etrafını da şiddetli sıcağın bastığını görünce evlerine geri dönmüşlerdi. Daha doğrusu iki can server efendimizin getirdiği, anlattığı din esası üzerine onlar kendi bedenlerini de sıhhatlice muhafaza etmek durumundalar. Takat getirebildikleri vakte kadar bekliyorlardı. Sıcak iyice basınca mesela bir gölgenin en az olduğu zamanda uzaktan gelin seçmeye de bir mahal yoktur. Yani göremezsiniz. Hem sıcaklıktan gözünüz kamaşır bakamazsınız, o zaman güneş gözlüğü vesairesi falan yok. Karşıdan gelen kişinin sürüyetini görmeniz lazım veya bir gölge bir şey vuracak ki ışık, öyle fark edebilirsiniz. Çok sıcak olunca bir müddet çekiliyorlar, akşam yüze tekrar bakıyorlar, sonra yine geceliğin nöbetçiler bırakarak, yani umumi bekleyişi sıcaklar bastığına kadar sürdürüyorlar, bir heyecan var işin içerisinde. Fakat bakıyorlar artık çok sıcak. Neden çok sıcak? Şimdi biz gelse de bekleyemeyiz değil o. Yani şu anda çok sıcak bastı. Vallahi hiç bekleyemeyiz kardeşim demek değil o. İki can serveri efendimizin o sıcakta yürümeyip belki istirahat ederler. Gölgelik bir yere çekilirler. Sıcak geçtikten sonra tekrar gelir düşüncesiyle evlene çekiliyor sahabe-i Yani burada ben de diyeceksiniz ki hoca hem bu kadar tenkit ediyorsun hem niye okutuyorsun diyeceksiniz ama okuduğumuz şeyi müdrik olarak ve şimdi pasif aktif öğretim diyorlar ya ve öğrenim diyorlar. Okuduğun şey esir olmayacaksın. Adeta o zamanın ışınlanır gibi bunu seyretme. Oraya şimdi kendini koy, seni koyuyorum şimdi. Siz orada bulunun. Çok sıcak bastı. Vallahi hiç duramam. Ben bekleyemem. Gelirse de gelsin. Eve çekileyim der misin? Ne bakıyorsunuz Mustafa'cığım? Demez. Demezsin. demezsin. Tabii ]ıyorum. ki demezsin. E şimdi sahabeyi i kiram düşün. Resulullah Efendimiz'in muhabbetiyle yanan insanları düşün. İki can Efendimiz'in o güneş sıcağında o sıcaklıkta kavurcu sıcaklıkta belki dinlenirler, yola çıkmazlar. Çünkü hiç ihtimal vermiyorlar. Şimdi metne dönüp öyle bakarsak şu çıkıyor. Resulullah Efendimiz Medinelilerden daha çok onlara kavuşmak istiyordu. O sebepten o güneşin altında bile yürümeye devam etti. Biraz daha gölgede bekleyeyim. Sıcak var yürümeyeyim demedi. Güneşin kavurucu sıcağı altında yani bu sıcakta herhalde yürünmez evimize çekilin diye bekleyenlerin dahi böyle bir şey beklememelerine rağmen Resulullah Efendimiz bekletmemek için sıcağın altında yürümeye devam etti. Şimdi oturdu mu yerine ta. Eyvallah. Mevzu budur. Bu sırada bir işi için evinin damına çıkmış olan bir Yahudi, beyazlara bürünmüş birkaç kişinin çölün sıcaklığı, serap ve sisleri yara yara gelmekte olduğunu gördü. <gülüyor> Suyu düşman uymazlar. <gülüyor> İşin latifesi. Yani Yahudi eee <gülüyor> şey yapmış. İşi için dama çıkmış zaten. Efendim. Ama bu da bir ayrı bir mana. Cenab-ı Hak onların ağzından da. Yani öyle bir medineye teşrifleri var ki bir Yahudi bile onun gelmesine bir bilgene kalamıyor. Artık düşün yani sahabide nasıl haller suher eder. Evet o da manidir. Müslümanların Hazreti Resulullah'ı günlerden beri beklemekte olduğunu biliyordu. Kendisini tutamayarak Ey Arap topluluğu işte beklediğiniz devletliniz geliyor diye aykırarak Müslümanlara müjde verdi Zaten beklediğim devletli geldi ey Müslümanlar dese mümin olacak <gülüyor> Ama sizin beklediğiniz diyerek henüz imanın da olmadığını beyan etmiş oluyor evet. Bu müjde Medine sokaklarında bir şimşek gibi çaktı Şehir bir anda bayram havasına büründü Karşılayıcılar resul Ekrem Efendimizle Hazreti Ebu Bekir'e bir hurma ağacının gölgesinde dinlenirken kavuştular Hazreti Ebu Bekir baş ucunda ayakta duruyordu Günlerden beri yolunu heyecan, sabırsızlık ve muhabbetle bekledikleri Ak maçlaha bürünmüş kainatın efendisini selamladılar Nur saçan mübarek simasını temaşaya başladılar İşte İki Cehenni Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin burada da talal Albedru aleyna'nın söylediği sadece Medine'nin ilk girişi değil burada da tale Albedru aleyna'nın söylendiği rivayeti vardır ee, biz Medine'li bazı ensar soyundan gelen zatlarla görüşmüştük Umre'ye gittiğimizde o Medine'deki ensar soyundan gelen zatlar Okunan besteyi bile bize söylemişlerdi. Hani bu Tale al bedru diye okunuyor. Ya, o yeni bir bestedir. Mısırdaki bir müzikal için yapılmış bestedir. Ümügüsümün meşhur ettiği bestedir. Ama esas okunanı derdi. O Medine'deki Ansar soyundan gelenler. Tale al bedru alayne minseniye til wada' wajba shukruu ...diye bu makamda okunduğunu söylerlerdi. Bunu da kıymetli kardeşlerimizle, dinleyicilerimizle artık biz neredeyse akraba olduk. O yüzden sesin iyiliğine, kötülüğüne, çirkinliğine bakmazlar. İşte. Bir malumat olarak onlarla paylaşmak istedim. Fakat şimdi okuyacağımız satırlardan sonra bir malumat daha paylaşacağız. Hatta benim naklederken hata ettiğimi düşündüğüm bir kısım var. O hatamı da tavsiye etmek için bu programı da bir fırsat bilelim. Siz okuyun inşallah, ona göre ben konuşayım. Hurma ağacının gölgesinde bir müddet yorgunluğunu gideren Resul-i Kibriya, daha sonra beraberindekiler ve karşılayıcılarla birlikte Medine'nin sağ tarafına düşen Kuba köyüne doğru yoluna devam etti. Rebiül evvel ayının çok sıcak bir pazartesi günüydü. Evet... Rebül evvel ayının çok sıcak bir pazartesi günüydü. Hangi pazartesi bu? 12 Rebül evvel pazartesi. Şimdi bendeniz daha evvel Hz. Halit Eba Yübel Ensari Efendimizin evinin önüne devinin çökmesini 12 Rebül evvel olarak hatta birkaç da konferansımda böyle söylemiş idim. Fakat galiba bu bizim biraz da filmlerden bazı şeyler seyrederek zihnimizdeki yanılmaya sevbiyet verdi. Bendeniz bu bahsi okumadan evvel metinden ayrıca tetkik ettim. Şöyle bir durum var. Zaten sizin de bildiğiniz gibi Kuba de şu anda Ravza'nın bulunduğu Medine'nin, Ravza-i Mutahharı'nın bulunduğu mesafe çok uzak bir mesafe değildir. Aşağı yukarı 5-6 kilometre kadardır. Bir deve ile girildiğinde bir saatte ve en fazla bir buçuk saatte rahatlıkla alınabilecek bir mesafedir. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 12 Rebiyül Evvel Pazartesi gecesi dünyayı teşrif ediyor Rıhdetleri de 12 Rebiyül Evvel pazartesi Medine'ye teşrifleri de Dediğimizde işte bugün o Çünkü Kuba Mesidinden sonra Kuba Mesidinin imarı var O imardan sonra iki cihan serveri Efendimizin Bir müddet orada kaldıktan sonra tekrar Medine'ye gelip işte Hazreti Halit Eba Eyyubel Ensari Efendimizin evine inmeleri var. Arada bir üç hafta falan var. Yani Rebül evvel geçiyor, Rebül ahir ayına giriş oluyor neredeyse. O vakitler. Dolayısıyla bendeniz bazı konuşmalarımda yaptığım hatayı bu da tahsis etmek isterim. Evet oraya geliyorlar fakat Medine'ye geldikten sonra insanlarla görüştükten sonra Kuba köyüne doğru İşaret edildiği üzere Kuba köyüne doğru ne yapıyorlar? Ee, yol alıyorlar. Evet. Güneş ateşten oklarını bütün şiddetiyle yeryüzüne gönderiyordu. Kuşluk vakti Resul-i Kibriya Efendimiz etrafındaki müminler halkasıyla Medine'ye bir saat kadar mesafesi olan Kuba köyüne vardı. Orada Amr bin Af oğullarının kardeşi Gülsüm bin Hidm'in evine indi. Kızgın kumlar üzerindeki süratli yolculuk Efendimiz'i oldukça yormuştu. Müslümanlarla görüşmek arzusuna binaen Kuba'da bir müddet ikamet etmeye karar verdi. Geceleri Medineli Müslümanların eşrafından oldukça yaşlı bir zat olan Gülsüm bin Hidm'in evinde kalan Efendimiz, gündüzleri ise Müslümanlarla konuşmak, sohbet etmek için asaptan bekar bir zat olan Sa'd bin Haysemen'in evine giderdi. Zaten muhacirlerin bekarları da onun evinde kadırlardı. Bu sebeple evine Darül Uzap, bekarlar evi denirdi. Hazreti Ali, Resul-i Kibriye... Affedersiniz, burada yine dikkatini çekmek için söylüyorum. Mekke-i Mükerdeme'de henüz mescidin vasıfları, Kabe-i Muazzama'nın etrafı cemaat harekete müsait olmadığında ne yapmıştı ki Canserber Efendimiz? Erkam'ın evini... Bir karargah gibi sohbet evi haline getirmişti. Bak sohbetsiz olmuyor. Medine'ye iner inmez halkla hemen işte o nümayiş, o bekleyişin getirdiği şeyle efendim o mutantan karşılamaları bir kenara bırakıyor. Bir müddet istirahat ettikten sonra hemen gerek nohacilerle sohbet, gerek oradakilerle sohbet olarak hemen evlerde, ilk önce evlerde başlıyor hadise. Ev sohbetleri cami cemaatini oluşturur. Bize buradan bir işaret. Ev sohbetleri çok önemlidir. Caminin dışındaki ortamlarda camiye, mescide insanları hazırlamak ve mescitte ve camide de dışarıdaki hayatın izlerini bulmak çok önemlidir. İrtibat lazımdır. Dolayısıyla sohbet vazgeçilmez bir unsurdur. Dinimiz İslam'ın getirdiği, bize gösterdiği kaydeder içerisinde bu kültür içerisinde sohbet. İlk bölümde Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretleri ve Medineli Müslümanlarla karşılaşmaları, bir araya gelmeleri mevzuunda ve Kuba'ya bir mühletliğine ...gitmeleri evet. mevzuunda... ...o da yine şey. emri maneviyle... ...çünkü evet. peygamberlerin gittikleri... ...kaldıkları, oturdukları... ...hatta göçlükleri, hizmet ettikleri... ...rihlet ettikleri yerlerin... ...hepsi ezelden... ...takdir edilmiş... ...yerlerdir... ...Kuba mevkiine gitmeleri de yine işaret... ...üzerinedir... ...Kuba'ya gidiyorlar... Evet. ...bu arada galiba bir... ...ara bir konu var... Evet, ...o nedir o... ...onu da sizden dinleyelim... Hazreti Ali, Resul-i Kibriye <gülüyor> Efendimizin emriyle, Kureyşlerin kendisine teslim ettikleri kıymetli eşya ve emanetlerini, sahiplerine iade etmek maksadıyla Mekke'de kalmıştı. Evet, hatırlayacağı üzere kıymetli dinleyicilerimizin, Hazreti Ali Efendimiz, Mekke'de iki Han Serveri Efendimizin verdiği vazife üzere kalmıştı. İşte meşhur suikast gecesinde de iki Han Serveri Efendimizin, e, yatağında bulunmaları hadisesini hemen hatırlayacak Eyvallah. kardeşlerimiz. İşte emanetleri verdikten sonra değil mi? İki server Efendimiz'e daha doğrusu Medine-i Münevveri'ye e, teşrif edeceklerdir. Hazreti Ali Efendimiz de herhalde o bahsi anlatacak. Hazreti Ali bu vazifeyi yerine getirmiş ve Efendimiz'in Mekke'den ayrılışından üç gün sonra da hareket etmişti. Resulü Kibriya Efendimiz henüz Kuba'dayken gelip kavuştu. Yürümekten ayakları şişmiş ve kabarmıştı. Peygamberimiz onu gözyaşları arasında kucakladı ve ayağının iyileşmesi için dua edip eliyle mesetti. Cenab-ı Hak anında şifa ihsan etti. Hazreti Ali'nin ayaklarında ne kabarmadan, ne de ağrı ve sızıdan eser kalmadı. Öyle. Maşuk, aşıkını mesh eder de, onda hastalıktan, eksiklikten, bir şey kalır mı? Kalmaz. Evet. Resul-i Kibriya Efendimiz, Amr bin Af oğullarında on küsur gece misafir kaldı. Evet. Bu müddet zarfında Kuba Mescidi'ni tesis etti ve bu mescit içinde namaz kıldı. Efendimizin tesis ettikleri mescitten önce Müslümanlardan bazıları kendileri için mescit inşa etmişlerse de İslam cemaati için ilk olarak bina olunan mescit işte bu Kuba Mescidi'dir. Gülsüm bin Hilm hazretlerinin üzerinde hurma kuruttuğu arsasında bina edilen bu ulvi mabedin inşasında resul Kibriya Efendimiz bizzat çalıştı. Bir seferinde kucağına güçlükle kaldırılabilecek büyüklükte bir taş almışlardı. Sahabinin biri yanına varıp Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, elindekini bana ver deyince Hayır vermem, sen de başkasını al buyurarak gayret ve faaliyetten büyük zevk aldığını ifade etmişti. Böylece ibadeti, takvası, sadakati, metaneti, cesareti vs. bütün güzel vasıflarda olduğu gibi gayret ve çalışkanlığı ile de sahabelere en güzel örnek oluyordu. Onun bu gayret ve faaliyetini müşahede eden Müslümanlar da aşk ve şevk içinde bıkmadan, usanmadan ve zerre kadar fütür eseri göstermeden çalışıyorlardı. Mescid yapılıp bitinceye kadar Peygamber Efendimiz çalışmaktan bir an olsun geri durmadı ve kendisini sair Müslümanlardan farklı bir muameleye tabi tutmadı. Kuba Mescidi, Resul-i Kibriya'nın hicreti ve özellikle Kuba köyüne ulaşmasıyla başlayan nurani ve muazzam bir devrin mübarek bir abidesidir. Bu sebepledir ki Kur'an ile Takva Mescidi adı verilerek şerefli kılınmıştır. Çünkü takva insanda bir kulda olması gereken olmasıdır. Mesela güzel dersiniz. Güzellik birçok şeyde bulunabilir. İşte sağlam dersiniz. Yine birçok şeyde olabilir. Mesela sahatti dersiniz. Bu sahatli insana mahsus bir ifadedir. Sahatli bir efendim bina denmez. Sağlam bina denir. Sahat kelimesi kullanmaz ruh maal ceset denilen o iki unsuru birbirinde birleştiren kişiler için insan olan veya hayat sahibi hayvan için söylenir. Değil mi? Bir de bazı ulvi vasıflar var ki ulviyattan alırlar. Yani bir insanın demesiyle o ulvi olmaz. Ancak ulviyatın sahibi olan ki o Ali'l-Ala Sübhane Rabbiel ala ya Rabbünel Ala olan Hazreti Allah'ın isimlendirmesiyle, tesmiyesiyle isimlenirse ulvi bir mekan olarak başka sıfatlarla ne yapılır? İşte Kabe-i Muazzama dersiniz. Kabe-i Muazzama o Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir isimdir, sıfattır. Fakat Cenab-ı Hak büyüklük, yücelik, mekana falan verildiği halde takva yani Allah'ın emirlerine, buyruklarına, nehiderine, ona giden yolda çok haşyet sahibi olan zata veya o zatın taşıdığı vasfa deniyor, takva. Cenab-ı Hak öyle bir isim veriyor ki mescide, ancak bir kamil müminde bulunabilecek bir isim. Takva üzerine inşa edilmiş mescid veya takva mescidi deniliyor. Yani o sıfat öyle bir sıfat ki Veya o mescit öyle bir mescit ki Ona girip Onda iki nekat namaz kılmanız bile Sizin Müttakiler safına dahil edebilir Öyle bir şey var Hani şimdi yeniden tabire pozitif enerji mi diyorlar Öyle bir hal var Öyle bir mescit Neden? Harcını o yoğurmuş Taşını o taşımış Emri maneviyle gelmiş Yerini o tayin etmiş ve ilk olarak o Nebi İzlişan'ın elinden zuhur etmiş. kabe Muazzama Adem Aleyhisselam'ın işareti ve en son peygamberler silsilesindeki tamirat da Peygamber Efendimiz zamanında oluşuyla peygamberlerin hepsini o şekilde görmüş. Fakat Allah Resulü bir mescit bina ettiği zaman ne Kudüs'e ne Mekke'ye Mekke'deki Kabe'ye bu sıfat verilmemiş. Ama Allah Resulü inşa ettiğinde Kabe-i Muazzama beşeriyetin kıblesi olarak Beşeriyetin babasına Ebul Beşer olan Hazreti Adem'e verilmiş vazife ile edilmesine rağmen Kabe-i Muazzama'ya takva üzerine inşa edildi denmiyor Resulullah'ın inşa ettiği mescide takva üzerine inşa olunmuştur diyor. Bu dahi Resulullah Efendimizin hem efdarül beşer hem efdarül enbiya olduğuna işarettir. Her fiilinde Allah Teala onun bütün fiillerini yaptığı işleri sair insanlara da sair enbiya'ya da ruçhan eylemiştir, üstün eylemiştir. Buraya da dikkatleri çekmek istiyoruz. Bu sebepledir ki Kur'an lisanıyla Takva Mescidi adı verilerek şerefli kılınmıştır. Evet, yani bir daha orayı okumuş olduk böylece, iyice zihinlerimize, efendim, hatıralarımıza yerleşsin. Evet. Ayet-i Kerim'in de mealini okuyabilir misiniz? Eyvallah. Estağfirullah, Muhakkak bu bir mescittir ki, onun temeli, Medine'ye hicretin ilk gününde, takva üzre atılmıştır. Aziz Peygamberim, bu mescit, senin, İçinde namaz kılmana daha layıktır. Allah Allah. Bu mescitte son derece temizliği, Ve nezaheti seven bir cemaat vardır. Allah da, Çok temiz ve faziletli olanları sever. Ey Habibim, Sen öyle mescitlerde, İmam olur, Öyle mescitlerin nuru olur, Öyle mescitlere teşrif edersin ki, O kalpler, Seninle dirilirse, O kalpler, senin tesis ettiğin kalpler olursa sen o kalpte bulunursun. Çünkü sen bir kalbi aldığında kıblegah olan Allah Teala'nın haremi olan, nazargahı olan bir kalp senin elinle yükseltilir, senin elinle çevrelenir ve sen de onun inşasını bizzat kendin yaparsan işte sen öyle kalplerde bulunursun manasını tasavvuf ehli tefsirlerinde yazmışlardır. İşte ancak öyle insanların kalplerinde yer edersin ki sen, seni çok sevmeleri, temizlik sahipleri, nasıl temizlik sahibi? Hem bedenlerini temizleyen, hem de tövbe istifarla istiğfarla Allah'ın çirkin gördüğü, ettiği şeylerden uzak kalan insanların, o temizliğe riayet eden insanların, muhakkak surette sen, Kalplerinde yeredersin manasına geliyor. Evet. Nebi-i Muhterem Efendimiz, hayatı müddetince her cumartesi günü, yaya veya binitli olarak bu mübarek mescidi ziyaret eder ve içinde namaz kılardı. Ayrıca müminleri de teşvik ederek, ayrıca müminleri de teşvik ederek, tam bir temizlik ve nezahat ile bu mübarek mescitte namaz kılan kimse için bir umre sevabı olduğunu müjdelerdi. Tam bir nezaket ve temizlikle, ne demek nezaket ve temizlik? Üzerini temizleyeceksin, temiz olacaksın, lavabali olmayacaksın. Mümin pis değildir ki. Mümin pis olduğu için abdest almaz. Mümin pis olduğu için gusletmez. İmanla şeref verilen kişi, mümin olan kişi hiçbir zaman pis değildir. Müşrikler necistir. ayeti i Kelime sabittir. Yine hadis-i şeriflerle sabit. Temizlikle demek ne demek? Temizlikten kastedilen bir mana var. Abdestte ve gusulde. Evet, namaz kılınacakken abdest alınması, belli hadis-i zulretlerine gusledilmesi emrolunmuştur. Biz onun için yaparız. Fakat hikmeti nedir? Bazı sebeplerden dolayı, beşeriyetinizin ağır bastığı şekillerde, sizde bir gaflet hali, Cenab-ı Hakk'a Rabıtanızdan Dünyevi işlerin meşguliyetinin Araya girmesiyle bir düşme hali zuhur eder Defi olur Uyku hali olur Başka şeyler olur Neticede siz bulunduğunuz durumdan Beşer vasıflarınız Öne çıkarak bir hale gelirsiniz Tekrar ulviyata Adım atmak istediğinizde Tazim için Yani Yarabbi Ben alelade bir iş yapmıyorum Deminki halimden sıyrılarak bu işe ehemmiyet veriyorum demek için Evet Allah'ın emridir ayrı fakat hikmeti budur Tazim için abdest alınır Mesela iki cihan serveri efendimizin seyahate çıkmadan evvel abdest almaları Gusletmeleri Sohbete çıkarken gusletmeleri Ziyarete giderken gusletmeleri Hep bunlar yapacağı işe tazimle alakalıdır o zaman şöyle manayı anlarsak. Her kim taharetle temizliğine dikkat ederek yani hususi bir abdest alıyor, lavbadi bir şekilde değil. Resulullah'ın tesis ettiği, mescit yaptığı ilk mescidin bulunduğu tarafa yöneliyorum ben. Bunu önemsiyorum diyerek temizlenirse bu niyetle. Sonra nezaketle. Ne demek nezaketle? Efendim 1400 sene geçmiş. Şu kadar zaman olmuş. Şimdi gideceksin de ne olacak? Tarihi görmek için bir gideyim. İbret almak için dolaşayım. Bak işte buraya müminler gelmiş. Aa, buradan mı girmiş şuradan mı girmiş? Böyle değil. Nezaketle. Ne demek nezaket? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buraya boşuna gelmemiştir. Ya Rabbi ben bu asırda bu zamanda belki ondan zahiren uzağım ama kırıntı kadar bile olsa zerre kadar bile olsa ona muhabbetim var. Ben o muhabbetimle gidiyorum Belki nuru Muhammediye yaklaşırım Diyerek nezaketle Sanki Resulullah'ı görecekmiş gibi Giderse Orada namaz kılarsa Umre sevabı alır Umre sevabı alır buyuruyor. Umre sevabı nedir Kişinin günahlarının af olmasıdır Dualarının kabul olmasıdır Ömrüne ömür katılmasıdır Maddi manevi rızkının Genişlemesidir Bir de umre sevabıdır bir de ayrıca umre sevabının karşılığı olan cennettir. Ne yapıyorsunuz? Tazim ediyorsunuz, hürmet ediyorsunuz. Belki giderim de belki nazar-ı Muhammedi'yi orada görürüm ya diyerek gidiyorsunuz. O şekilde efendim yani gidip de arkanızda şey atıp güneş gözlükleri kafanızda tuhaf böyle e, Arap elbisesiyle el ele kol kol atmışım, bir de şöyle fotoğrafım var, bir de böyle fotoğrafım var. O da lazım ama Nezaketle gidiyorsunuz Edeple gidiyorsanız Umre sevabını alırsınız Haydi biz ahir zaman ümmetiyiz Gafletle bile gidilse Yine umre sevabı alıyorsunuz Kimin hatırına Rahmetelil alemin Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hatırına o oraya teşrif etti diye Seneden sonra bile Gitseniz onun müjdesiyle Umre sevabı kazanıyorsunuz Evet İslami gelişmenin önündeki engellerin yavaş yavaş bertaraf olduğu, İslam'ın inkişaf ve tealiye başladığı bir dönemde inşa edilmiş olması, Kuba Mescidine ayrı bir mana ve ehemmiyet atfeder. Süheyb bin Sinan, müşriklerin eziyet ve işkencelerine maruz kalan kimsesiz Müslümanlardan biriydi. Medine'ye, hicrete, Efendimiz tarafından izin verildiği sırada bir türlü fırsatını bulup Mekke'den ayrılmamıştı. Şimdi çok özür dilerim. Ben Deniz e, bu güzel mevzular işlenirken latife yapmak istemiyorum ama her zaman da fırsat bulamıyorum. Çünkü gazetede yazmıyorum, dergilerde falan belki yazılar çıkıyor ama güncel hadisere pek böyle e, matuf şekilde yazılar yazamıyorum. Radyolardan söylüyorum. Mesela e, şimdi buradan da hem duyuru yapmış olalım. Bazen Kuba Mescidi'ni hatırlatması için Kuba mevkiini hatırlatması için e, ülkemizde bazı böyle camiler yeni yeni yapılan camiler yapılıyor ve bu isim veriliyor. Tamam bu güzel bir şey. Fakat şimdi e, bu isim verirken iki şeye dikkat etmek lazım. Birincisi bina olarak. Mesela bakıyorsunuz tenekeden bir minare yapmış. İçerisine giren çıkan yani ev midir camidir belli değil. Kocaman da camiden büyük bir yazı yazmış üzerine Kuba mescidi diye. Yani bu biraz tahfife giriyor. Yani Fatih Sultan Mehmet Han Mescidi yazmak gibi bir şey, istihza gibi bir şey. Yani adam şimdi bir Fatih'i düşünür. Fatih Sultan e, Efendimiz'i düşünür. Bir şöyle bir camiye bakarsa aradaki tezatı görür. Yani bu iyi niyetle yapılmış olabilir ama biraz da yani bu işe dikkat etmek lazım. Falanca otosanayi cami yazabilirsiniz. Falanca Hacı Bekir Efendi cami yazabilirsiniz. Hazreti Ömer mescidi yazıyor mesela bakıyorsun ne mescidin Hazreti Ömer'le alakası var mimari olarak ne efendim bulunduğu mevkiin yani biraz daha bunlara dikkat etmek lazım ne kadar iyi niyetle yapılsa da çok uygun değil bir ikinci mevzuda Kuba ismini verdiklerinde bunu Kuba olarak yazmıyorlar birkaç yerde gördüm ben bunu hem İstanbul'da gördüm hem Türkiye'nin bazı ülkemizin bazı yerlerinde gördüm Küba diye yazıyorlar. Ya şimdi Küba nerede, Kuba nerede? Teraffuzu zor, bizim insanlarımız bunu teraffuz edemiyor derse, teraffuz edebilecekleri bir isim koysun. Yani bir insan çocuğunun ismi teraffuz edilemeyecekse illa da o ismi koymaz. Yanlış teraffuz ediyorlarsa. E doğrusunu yazmak icap ederse, Kuba olarak, U ile yazmak lazım. Şimdi buradan bizi dinleyen bazı kardeşlerimiz hemen, eğer çevrelerinde böyle yerler varsa göreceklerdir ben geçenlerde gittim böyle caddeden baktım kocaman bir cami Allah Allah bu cami yeni yapılmış adı ne acaba öğreneyim diye baktım kocaman Küba Camii yazıyor yani Küba hayır yani Latin Amerika'dan, Güney Amerika'dan gelen yardımlarla o cami yapıldıysa Küba'dan falan Küba Devleti'nin yaptığı yardımlarla yapıldıysa amenna yani Meksika Camii, Küba Camii, Kanada Camii gibi bir şey düşünüldüyse tamam. Fakat Kuba, Mescid-i Kuba'yı hatırlatmak istiyorsa istirham ediyoruz. Lütfen o üyünün üzerindeki noktaları bir şekilde bertaraf edip Kuba olarak düzeltsinler. Yani bunu da gördüğümüz için güncel bir hadise olduğu için zikretmek istiyorum. Çünkü bu halimizde kimseyi güldürmeye hakkımız yok. Yani niye istihza ettiriyoruz? Yazık değil mi? Kuba mescidi yapıyorsanız, yaşatmak istiyorsanız, mevkii güzel, mimarisi güzel, ismini de güzel koymak icap ediyor. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kuba mescidinin inşasında çalışmış, bizatihi o inşaat esnasında orada bulunmuştu. Ve mevzunun devamında Süheyb bin Sinan, Sinan'ın Kuba'ya gelişiyor. Evet, hem abi. Kuba Mescidi'nin e, takva üzerine inşa edilmesi İki Cehenn Serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in teşrifiyle mescide böyle bir e, ünvanın verilmesi ayetle sabit oluşu İki Cihan Serberi Efendimiz'in de e, orada nezaketle taharetle tazimle bulunan kişinin, orayı ziyaret eden, namaz kılan kişinin umre sevabı alacağını da e, zikretmiştik. Daha sonra da e, müminlerin, sahabe-i kiramın hadiselerini bölüm bölüm işliyorduk. Ve Süheb bin e, Sinan radıyallahu anh'ın başına gelen hadiseleri ve onun yaşadığı bazı hadiseleri nakletme meyanındaydık ki bir ara vermiştik. Eyvallah. istiyorsanız orayı bir daha hatırlatmak için belki yeni radyolarını açan kardeşlerimiz vardır. Tekrar orayı zikrederek Süheyb bin Sinan radıyallahu anh'ın mevzunu işleyelim. Süheyb bin Sinan radıyallahu anh, müşriklerin eziyet ve işkencelerine maruz kalan kimsesiz Müslümanlardan biriydi. Medine'ye hicrete Efendimiz tarafından izin verildiği sırada bir türlü fırsatını bulup Mekke'den ayrılamamıştı. Hazreti Ali'nin hicret ettiğini görünce o da Medine'ye hicret maksadıyla hazırlanıp yola çıkmıştı. Bunu gören Mekkelilerden bazıları arkasına düşüp yetiştiler ve ''Sen buraya fakir olarak geldin, yanımızda zengin oldun. Kendinle birlikte bu bol serveti de alıp götürmek istiyorsun. Buna müsaade edemeyiz.'' demişlerdi. İmanından aldığı cesaretle bu kahraman sahabi hemen bineğinden inmiş çantasındaki okları çıkarıp karşısında duran Kureyş topluluğuna benim içinizde en iyi ok atanlardan biri olduğumu bilirsiniz. Yanımdaki okların hepsini atar, onlar biterse kılıcımı çalarım. Bunlardan biri elimde bulunduğu müddetçe yanıma sizi yaklaştırmam diye hitap etmişti. Müşrikler bu kahramanca seslenişe cevap verememişlerdi bu İslam kahramanının kolay kolay teslim olmayacağını biliyorlardı. Bir tarafta kalbindeki Allah'a imanın verdiği hadsiz cesaretle duran Süheyb bin Sinan, diğer tarafta gönüllerine şirk ürkekliği hakim birçok müşrik vardı. Sonunda Süheyb şu teklifte bulunmuştu. ''Size bütün servetimin yerini gösterir, onu size bırakırsam gitmeme müsaade eder misiniz?'' ''Gönülleri dünya malı sevgisiyle dolu müşrikler, evet.'' demişlerdi. Hazreti Süheyb de onlara servetini bırakarak, Allah yolunda dini ve imanını serbestçe yaşama uğrunda hicretine devam etmişti. Rebiyül evvel ayının ortalarına doğru gelip, Kuba'da Resul-i Kibriya Efendimiz'e kavuştu. Yolda gözü ağrımış, karnı ise son derece acıkmıştı. O sırada Efendimiz, ve yanında bulunan Hazreti Ebu Bekirle Hazreti Ömer'in önünde taze yapraklı salkım halinde hurma vardı. Hazreti Süheyb hemen yaş hurmaları yemeye başladı. Hazreti Ömer, Ya Resulallah, Süheyb'i görmüyor musun? Hem göze ağrıyor hem de yaş hurma yiyor dedi. Evet. Resul-i Ekrem, Ey Süheyb, hem gözün ağrıyor hem de yaş hurma yiyorsun buyurunca sahabi, ya Resulallah, ben gözümün sağlam, ağrımayan tarafıyla yiyorum diye latif bir cevap vererek Efendimiz'i tebessüme getirdi. Şimdi şuraya kadarki olan hale bakarsak, tabi haddimize değil. Fakat bu muhabbetli havaya binaen, belki de cesaret buluyoruz. Hicret ederken kendisine tasallut edenlere meydan okuyor. Kere korkusuz Ondan sonra Maksadı onları bertaraf edip Onlarla çekişmek değil Yari sevgilisi Cananı olan Hazreti Resulullah'a erişmek Derdi kimseyle uğraşmak değil Ama benim önüme set çekerseniz Ben canımı bu yola koydum Bir kere bu var bir 2 Bakıyor onların Samimi bir davaları yok onlar ona musallat oldukları zaman bile neyi öne sürdüler? Sen yanımızda zenginde şimdi gidiyorsun. Sermayeyi dışarı mı kaçırıyorsun der gibi. Veya sen burada bir hani diyorlar ya holding sahibiydin şöyle kuruluşların vardı. Şöyle müesseselerin vardı deniyor ya. Nasıl gittin bunlara tabi oldun falan gibi şeyler oluyor ya başka başka ülkelerde. O zamanki hadiseyi de o zamanda ceryan eden hadiseyi de buna mukayese edebiliriz. Sizin derdiniz de para mı diyor? Para olabilir. Ben size servetimi vereyim, beni bu yoldan alıkoymayın. Yani benim gözümde servet var, servetimi arttırmak, hani değişen efendim değerlere veya zemine göre kendime yeni bir merceği arıyor değilim ben. Yeni bir piyasanın gelişimine göre, piyasayının rüzgarına göre farklı bir yere geçip de. Mal alayım, daha kuvvetli olan bir şeyin altına gireyim de oradan malımı arttırayım davasını da değilim. Malımla kalkıp birisini zengin etme derdinde de değilim. Canımı da feda ettim bu yola. Sizlerle buusta mücadele ederim. Malıma tasarrüt ettiyseniz, sizin inandığınız bir ideal yok. Şuursuzca hareket ediyorsunuz. Bana bir sürü iftirayı atmanız, beni yoldan çevirmeye çalışmanız. Benim iyiliğim için değil Ben doğruyu Bulayım diye değil Bana bir sürü şeyler söylüyorsunuz Bizi sen atamızın Dininden vazgeçiriyorsun Şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun Bir sürü iftiralar atıyorsunuz ama Bunlar da samimi değilsiniz Sizin derdiniz para Hani günümüzdeki bazı hortumcular Bilinlenmeler falan gibi Böyleyse derdiniz hazinelerimin Paramın malımın mülkümü Yerlerini söyleyeyim gidin alın sizin olsun o zaman beni bırakır mısınız? Bırakırız diyorlar. Ve Süheyb bu yolda, Hazreti Süheyb radıyallahu anh, bu yolda canını feda edebileceğini gösteriyor. Malını da feda ediyor. Resulullah'a hicret ediyor. Rahatsız. Malını feda etmiş. Bak şimdi hadiseye bakın. Nasıl bir hürriyet veriyor? Nasıl bir saadet bahşediyor Resulullah'a yakın olmak? Bu haliyle o da hassız haliyle... ...Resulullah Efendimiz'in yanındaki latifeye... de karşılık verebiliyor. Ayrıca diyorlar ya... ...hani kendiyle barışık... ...efendim tam bir mesut bir insan haliyle. Hazreti Ömer Efendimiz latife yapıyor. Gözü ağrıyordu ya, ya Resulallah... ...hani hastaydı... ...hem de yaşurmaları bak nasıl yiyor. Buluyor böyle seçiyor yaşurmaları yiyor... gözüme ağrımıyor o zaman... ...der gibi yapıyor... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ömer esas onu kastetmediğini, fevkalade akilane ve latif bir şekilde hitap ettiğini anlayarak, bak ne diyor söyleyip gözün ağrıyor, hakikaten de yemeye devam ediyorsun. Diyerek Peygamber Efendimiz de bir nevi e, hadiseyi destekliyor. Yani bir latifi olsun der gibi. Çünkü iki cihan serberi Efendimiz o anda susup, e, sükunet içerisinde Hazreti Ömer Efendimiz'i dinlese, kimsenin konuşmak haddine değil. Her Resulullah Efendimiz o konuşmaya zemin hazırlıyor. Hicret etmiş, vatanından ayrılmış, canıyla tehdit olunmuş, malını vermiş, Resulullah Efendimiz'in huzurunda aç bir ilaç der gibi, yemek yerken bir de hemen Latife'ye cevap veriyor. Ben gözümün ağrımayan kısmıyla yiyorum Ya Resulallah diyor. Tam bir hoşnutluk, tam bir hürriyet. Hiç kimseye kızgınlık, yüz asıklığı falan yok. Tam böyle kardeşçe bir hava. Cennet ya, cennet işte Resulullah Efendimizin yanında olmak. Tamamıyla bir cennet tasviri. Bendeniz ifade edemiyorum fakat dinleyen kardeşlerimiz hadisiyi okurken gözlerinde, gönüllerinde, dimarlarında canlandırsınlar diye işte kendimce yol açmaya çalışıyorum. İnşallah Allah tezirini halk eder. Evet. Amin. Hazreti Süheyb daha sonra Ya Resulallah sen Mekke'den çıktığın zaman müşrikler beni yakalayıp hapsettiler. Ben de servetimi vererek kendimi ve ailemi satın aldım dedi. Resulü Muhterem Efendimiz Süheyb kazandı. Süheyb kazandı Ebu Yahya satış karlı çıktı. Satış karlı çıktı buyurarak bu kahraman sahabiyi müjdeleyip sevindirdi. Ve bunun üzerine de Allah Teala'nın kendi zatı ecelli alasında bulunan zaten mevcut olan kelamı bu hadise üzerine inmenin zemini zuhur ettiği için ne yaptı? Nuzhur etti. Ayet-i kerime ne diyor bu hadiseye binaen? billah. insanlardan Allah'ın rızasını kazanmak için canını seve seve feda edenler var. Allah ise kullarına karşı çok şefkatlidir. Seve seve feda etmek ve demin anlattığım sözleri birleştirmek için, yani tam ifade edemediğimi düşünerek bir daha hatırlatıyorum. Genelde şöyle bir hastalık vardır. Hizmet edenler, günümüzde bazı hizmet eden zevat, hele hele hizmetlerini yaparken bazı güçlüklere de maruz kaldılarsa, yüzleri hep asıktır. Gülenlere de pek böyle şey yapmazlar. Sanki ben ciddi işlerle meşgulüm. Ben çok ciddi imtihanları atlattım. Yani siz gülüyorsunuz eğleniyorsunuz ama ben öyle şaka maka yapmam, latife yapmam gibi bir havada oluyorlar. Hayır. Bu hizmeti yaparken hakikaten kendinizi hür hissedeceksiniz. O cefalarınız var ama sürdüğünüz safalar var. Allah size kurbiyet ihsan diyor. Her şeyden evvel imanı sevdiriyor. Resulullah deyince gözün yaşarıyor. E bunu ne? ne olacak? Evet. Hakikaten az gülmek lazım, çok ağlamak lazım deniyor ama Resulullah Efendimiz siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız buyuruyorlar ama sahabenin içerisinde bulunduğu insanların içerisinde Allah Resulünden daha mütebessim yok. Yani kullarla münasebetimiz olduğunda insanlar bizi gördüğünde hizmetimizin cefasını görmemeli. Tasavvuftaki bazı meşrepler de neşeli oldukları için tenkit edilirler. Halbuki ters olan bir şey vardır tenkitte. İki tarafta daha doğrusu bir terslik vardır. Şöyle ki bir o meşrepte bulunanlar bazı şeyleri ters anlarlar. Bir de meşrebin dışında olanlar bazı mevzuyu ters anlarlar. Meşrebin içinde olanlar şöyle ters anlar. Ham olan erva. Aa ne güzel meşrep bu. Neşe falan lazım bize der, işi laubal döker. Etrafındaki bazı kamil insanların neşeli halini görünce sululuk yapar. Halbuki o kamil insanlar cefasını çekerler bu işin. Onların insanlardan uzaklaştıklarında ahu eninleri vardır. Başlarında bin türlü dert vardır. Fakat insanlarla münasebetleri esnaında neşelidirler. Sadece onun neşesini görür, onu takkit eder. Fakat bu yol taklitle başlasa da taklitle bitmez. Taklitle ancak kişinin kendi yolu biter. Yolda mesafe alamaz. Dışarıdan görenler de böyle meşrepli insanları, ya bunlar ne ciddiyesiz insanlar falan der, onlara izan eder. Hem hizmeti yapacak, hem eli kârda olacak, hem de gönlü yardı olacak. Cefayı çekse de, Hizmet ederken cefa görse de sıkıntı çekse de nefsani, içtimai, ferdi belaları, musibetlere maruz kalsa da beraber olduğu ihvan kardeşleri ve mümin kardeşleriyle bulunduğunda neşe bahşedecek. Camiye gittiğinde, topluma çıktığında, çarşı pazarda müminler onu gördüğünde rahatlayacaklar. Onu gördüğünde sevinecekler. Müminin vasfıdır bu. İşte kahraman bir müminin, bir sahabinin portresinden, yeni tabirlerle söylüyorum, profilinden bu güzelliği, bu resmi görmemiz lazım. Evet. Servery Embiya Efendimiz, Sallallahu Aleyhi ve Kubada 10 küsür gece ikamet buyurduktan sonra bir Cuma günü Medine'ye doğru hareket etti. Evet. Kasva adındaki devesinin üzerindeydi. Peşinde Hazreti Ebu Bekir, sağ ve solundaysa ana tarafından dayıları olan Neccaroğullarından silahlı yüz kişiyle birçok Medineli Müslüman yer almıştı. Bunu da yine tasavvufi terbiye olarak hani bizi dinleyen kardeşlerimiz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için sağı ve solu denmez. Sağı ve solu. Efendim sağ sol niye denmez? Şöyle... Hemen işin hadisesini anlatalım. Sol taraf ve solla yapılan bazı işler iki cihan serbere efendimizin Ashab-ı şimari çağrıştırdığı için müminlere bile yasak ettiği halbe hareket vardır. Sadece sol ehlini yani sol derken günümüzdeki solculuğu kastetmiyorum. Ee, yani solcu sadece onlardan bahsetmiyorum yani yani sol kelimesi menfi şeyler için kullanıldığından ve cehennemlik sıfat olan insanlar için kullanıldığından o cehennemliklere benzer hareketleri çağrıştıracak solla yapılan hareketleri bile iki can selveri Efendimiz temkinli yaklaşmış bir şuur vermek için. Şimdi Resulullah Efendimiz ümmeti için bile böyle bir şuur vermeye çalışırken Resulullah Efendimiz'in kendisi için ve zatı için sol tarafı demek ümmetin gerçekten bir irfansızlığı olur sol tarafı demiyor büyükler ne deniyor? sağı saniyesi diyorlar diğer sağlarında yani öyle bir Allah Resulü'dür ki o nur gibidir nasıl ki nurun sağı solu diyemezsiniz nurun etrafı vardır Allah Resulü'nün de etrafı vardır civarı civarlarında Eşref olan tarafta, sağ olan tarafta Hazreti sıddık Ekber. Diğer tarafta, diğer sahabiler. Demek daha uygundur. Bu da bir edeptir. Efendim böyle söylemesek ne olur? Söylesen ne olur? Söylemesek ne olur diyeceğine, söylesen ne olur? Bak böyle söylediğinde insanları tefekküre sevk ediyorsun. Böyle söylemediğinde tefekkürsüz olarak okuyorsun. Kendin gibi zannederek okuyorsun. Buradan belli ne olacağı. Söyleyiversek ne olur? Değil mi? Eyvallah. Evet. Manzara düşündürücü olduğu kadar da sevindirici ve ümit vericiydi. Mekke'de Resul-i Kibriya'nın etrafını şimdi içleri nur, dışları nur yüzlerce insan sarmıştı. Dillerinde tekbir, gönüllerinde ise hatsiz sürur vardı. Kendilerine dünya ve ahiret saadetinin kaynağı olan, gerçek iman ve İslam'ı sunan bu şerefli zatın yolunu günlerden beri sabırsızlıkla beklemişlerdi. Şimdi ise ona kavuşmanın eşsiz sevincini duyarak hissederek yaşıyorlardı. Cenab-ı Hak bizleri de yaşatsın. Bu sürurdan, bu zevki maneviden bizleri de nasip dair eylesin inşallah. Bizim de sağımız, solumuz, arkamız, önümüz, üstümüz, altımız yani bütün civarımız inşallah Cenab-ı Hakk'ın nuruyla kuşatılsın o nur ile pürnür olarak nurun ala nur Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i idrak ve şuur nasip olsun inşallah. inşallah Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve esadi Nuri, cemi el-Enbiya'yı vel-Müselin, velhamdülillahi rabbil alemin.